Kadisiye Hazinesi'nin güzel bir şeyi var. Hak dostları kimsenin uğramadığı dükkanlardan alışveriş yaparlar. Kimsenin alışveriş yapmadığı dükkanlardan alışveriş yaparlar. Yani ne demek? Matemlerin civarında dolaşırlar. Sail ve mahrumu bulurlar. Garipleri bir çare kimsesleri bulurlar. Senin abinin Hazretleri vefat etti. Teneşir'de baktılar, arkalarında bir takım şeyler var, nedveler var. Acaba dediler ne hastalığı vardı? Onun haline agah olan bir zat yok dedi. O dedi, geceleri herkes uyuduğu zaman sırtında dedi, fakirlerin evlerine un torbası taşırdı. O nedve, o sırtındaki o çıbanlar ondandır dedi. Kimsenin görmediği zamanlardı. Sahil ve mahrumu arayabilmek. Mevlana Hazretleri'nin güzel bir şeyi var, ifadesi, tavsiyesi, dünyada uyanmak. Yani kabirde uyanacağız hepsi. Yani kabirde uyanmadan dünyada uyanmak. Yani ölümle uyanacağız esasında. Ölüm esasında ölmek değil, ölüm uyanmak esasında. Mevlana Hazreti dünya hayatı bir rüyadan ibarettir. Dünyada serbest sahibi olmak rüyada define bulmaya benzer. Dünya malı nesilden nesile aktarılır. Tam devre mülk. Esas devre mülk o. Yine dünyada kalır. Esas meziyet malı kullanmayı bilip ahiret sermayesi yapabilmektir. Yine Ahmet İbni Hanbel, eğer kalbini yumaşasını istiyorsan fakiri, yoksulu, kimsesi doyur buyuruyor. İhya-i ulumda İbn Abbas'tan bir rivayet var. Cömertin kusuruna bakmayın buyuruyor. Zira o her suçlu yerde Allah Teala onu elinden tutar kaldırır. Mecazi bir ifade tabii. Yine efendimizin ikazları Benim ümmetim para ve malda çok değer vermeye başladığında İslam'ın heybet ve azimet onlardan gidecek. Bugün o gün mü acaba? Düşünmemiz lazım. Benim ümmetim para ve mala çok değer vermeye başladığında İslam'ın heybeti ve azameti, ihtişamı onlardan gidecek. İyiliği emredip kötülükten sakındırmadıklarında vahyin bereketinden, yani Kur'an-ı Kerim'i idrak etmekten mahrum olacaklar. Kur'an-ı Kerim yani satıhta kalacaklar. Demin o okunan o Abu Senkantari'yle o kıyametin sert ve belalı gününü bildiren o şeyinden, o gibi bize nakl olan nükteler, birincisi mümin kardeşini te tercih etme, İsar Medine'ye sefil bir grup geldi, perişan bir grup. Bayram şeyi de, arifesiyi de, Efendim buyurdu ki kimse kurbanı üç günden fazla bekletmesin. Kendi üç gün yesin ve dağıtsın. Sonra geliştiği zaman bak beklemeyi müsaade etti. Demek ki. Bu tabii kardeşin tercih etmedi. Bu da çok dehşet, dehşetli bir şey. Davud Ta'i Hazretlerine bir talebesi et getiriyor. Davud Ta'i ete bakıyor talebesine bakıyor. Anlıyor talebesi. Üstad diyor, ben diyor bunu zor elde ettim de Siz günlerdir ağzına et koymadınız diyor. Talebesin Davud Ta'i nasıl böyle kırmadan halledecek? ''Yavrum diyor şu iki eğitimden ne haber diyor Efendim onlar bildiğiniz gibi diyor Bak diyor yavrum diyor bunu ben yersem diyor bir mü sonra benden de çıkacak diyor Şu iki eğitime götürürsen aşağıhalağa çıkacak Ye uzun sadakat Allah alacak Demek ki ayetten bize gelen mesajlar birinci mümin karşı tercih etme bu Kemal ermiş müminler Fani, i̇kincisi, fani ve dünyevi gayeler için değil, Allah rızası için infak etmek. İbatsız, garetsiz. Daima bu infak ederken, üçüncü kıyametin şiddetinden kendimizi, kıyametin şiddetini, o Abusen kamplarıyla o sert ve şerrin musibetli günü düşünmek. Dördüncüsü, ihlasla yapılan infakın hak katında makbul olacağı ve sahibinin yüzünü ak çıkartacağı idraki. Beşincisi, Cenab-ı Hak müminlerden bu nevi salih ameller istiyor. Zaten bu zagar cehennemine düşenler var. Onlardan cenneti girenler onları seslüyor, siz diyorlar ne yaptınız diyorlar. Ne yaptınız da diyor, bu diyorlar cehennemi düşer. Onlar beş şey sayıyor, biri de biz yoksula acımazdık diyor, onları doyurmazdık diyorlar. Yeni bir akabe geçen şey var ayet o sap yokuşu akabeyi aşamadı o sap yokuşu aşamadı o sap yokuş nedir bilir misin diyor Cenab-ı Hak soruyor köle azat etmek ve açlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksul doyurmaktır bugün git Afrika işte burada fakir var Türkiye'de orada aç insan var orada bir öğün bir yemek saati diye bir şey yok bulduğu zaman yer bulmadığı zaman bekler veyahut ölür Köle azatı veya açlık gününde yakın olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksul doyurmaktır. Sonra iman edenlerden birbirine sabrı tavsiye edenler ve bir sabr ve birbirine ve tevasabbil merhame birbirlerine acımayı öğütleyenler olmaktır. Demek ki mümin birbirine acımayı öğütleyecek. İşte bunlar sağdakilerdir buruyor. Yani cenneti hak edenlerdir Cenab-ı Hak buyuruluyor. Yine Cenab-ı Hak değer bir ayette o takvada bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar. Ebu Zer Hazretleri'nin hiçbir şey yoktu. En fakiriydi belki hesabın, Belki dikili bir ağacı bile yoktu. Efendimiz ona buyurdu ki Ebu Zer dedi buyur ya Resulallah dedi çorba pişirdiğin zaman dedi biraz suyunu arttır da infak et buyurdu. Yani Çorbayı pişirdiğin zaman suyunu koy dedi. İkinci şartı söyledi. Komşularını gözet dedi. Dünya ufaldı artık. Bizim komşularımız dünyadaki Müslümanlar. Komşularını gözet dedi. Ve gerekli gördüklerine güzelce sun dedi. İkram yaparken dedi. Bir nezaketle yap dedi. Yeni bir Hatıra hizmetten hatıra efendimizde Beşir bin Hassasiye anlatıyor. Ben diyor çöl bedevisiydim diyor. Beyat etmek için Allah Resulüne geldim diyor. Ve şahadet getirdim diyor. Allah Resulü'ne neler yapacağımı sordum diyor. Namaz kılmam, zekat vermem, haccetmem, Ramazan oruç tutmam. Allah yolunda cihat etmem şart koştu Allah Resulü. Ben de dedim ki ya Resulü ben hepsini yaparım. Fakat cihat ve sadakaya benim gücüm yetmez dedi. gerekçeleri de söyledi. Sonra dedi ki vallahi ya Resulullah benim bir tane bir tek koyunum var dedi. 10 tane devem var dedi. Başka hiçbir şeyim de yoktu. Ancak bunlarla bir malişet kaynağım dedi. Onun için de benim dedi cihadım da olmazdı. Yani İslam'ı tebliğ etmek, gidip dolaşmak, İslam'ı emir bir marufda olmak da olmaz. Sadaka da veremem dedi. Allah Resulü aynı ravinin rivayeti. Allah Resulü elini yumdu diyor. Sonra diyor tuttu diyor salladı diyor onu diyor bedeviyi diyor. Sonra dedi ki cihat yok sadaka peki sen nasıl cennete gireceksin o zaman dedi. Sadakan yok. Cihadın da yok. Allah için gayretin de yok. Peki sen nasıl o zaman cennete gireceksin dedi. Ben de o zaman ya Resulullah sana biat ediyorum dedi. Bütün bu şartları yerine getireceğim dedi. Yine ayrı bir şey mimune anlatıyor radıyallahu anh Allah Resulü'ne dedi ki ya Resulallah bizim Beytül Makdis hakkında ne buyursunuz? Efendimiz buyurdu ki oraya gidin namaz kılın. O sırada savaşlar başladı ve bu durumun nazarı itibarı alarak Efendimiz gidip içinde namaz kılamıyorsanız hiç olmazsa kandillerin yanacak bir zeytinyağı gönderin. Ulaşamıyorsa o mümine, o kardeşine. hiç yoksa oraya kandillerin yanacak bir zeytinyağı gönderin buyurdu. Yine Medine-i in inşasında toprak taşıyan bir kişi Efendimiz bize dedi ki, Ey Allah'ın Resulü müsaade buyursanız kelpicini ben taşıyayım. Siz zahmet etmeyin bizim gücümüz yeter. Efendimiz ise cevaben sen git başka bir tane al dedi. Zira sen Allah'a benden daha çok muhtaç değilsin dedi. Verdiği nimetleri tefekkür ederek Allah Resulü ben senden daha muhtaçım. Yine hicretin ikinci senesinde Bedir Harbi oldu. Mekkeli müşrikler Müslümanları yok etmek için güçlü bir orduyla, birçok tecisatla Müslümanların üzerine gelmeyecek Medine'ye doğru yola çıktılar. Bedir denilen mevkide Müslümanlarla müşrikler birleşti. Ve Müslümanların hiçbir şeyleri yoktu. Kuvvetleri üçte bir nispetindeydi. Şeyde belki beşte bir, onda birdi diğer şeyleri. Bir deveyi üç kişi kurtuldu. Çünkü muhacirler her şeyini bırakıp geldiler. Sırf kalplerini kurtarmak için geldiler. Bir deveyi üç kişi düştü. Hatta Ebu Lübabe ile Hazreti Ali Efendimiz dedi, biz de yürümeye dedi. gücümüz var ya Resulallah. 150 kilometre yol gidilecek. Siz devesiz daimisi yok dedi. Ebu Lübabe dedi, Ali dedi. Sırayla bineceğiz buyurdu. Velhasıl ve cannalil müttekine imama. Takva sahipliğinin daima önder olması lazım.